Ağuzzu bilyahim ne şeytanı rajiims min ve nesta'inuhu ve nestafiru ve năğuzzu bilyahim in şorran fi sına ve msiyatamalina. Men yehtihi Allahu falamudillilah ve men yudl falahadillah. Ve eşhedu anla ilahil la Allahu wahtahu la shirkila ve eşhedu anna Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Emarat. Fına istaql hadisı kitabı Allah ve khair <gülüyor> alhedi hedi Muhammedin sallahu ve şerrü'l umuri muhtasatuhâ ve kullu muhtasatin bidâ'a ve kullu bidâatin dalâle ve kullu dalâletin fî'nâr. dersimizde Enbiya suresinde kalmıştık. Bu sure Mekke'den nazil olmuştur. 112 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. ayet İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştığı halde onlar gaflet içinde yüz çevirdiler. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu ayet hakkında şöyle buyurduğunu bildiriyor. Dünyada gaflet içinde bundan yüz çevirmekteler. Bunu Nesai, Sünnel-ül Kübra'da rivayet etmiştir. Aynısını Ebu Hureyri radiyallahu Taberi tefsirinde rivayet eder. İki, Selam. Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar uyarı gelse, onlar bunu hep alaya alarak dinlerler. Katade Raymullah dedi ki ayetin anlamı ne zaman kendileri hakkında Kur'an'da bir şey nazlı olsa onlar bunu alaya alarak dinlerler demektir. 3- Kalpleri hep eğlencededir ve o zalimler şu gizli fısıltıyı yaptılar. Bu sizin gibi bir beşer olmaktan başka nedir ki siz şimdi gözünüz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz? Katade dedi ki kalpleri gaflettedir zulmedenler kendi gizli toplantılarında konuşurlar i̇bn Zeyd dedi ki, küfür ehli bunu nebileri hakkında söylediler. O Allah katından vahiy getirince onun sihirbaz olduğunu, getirdiklerinin ise büyü olduğunu iddia ettiler ve göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz dediler. 4- Dedi ki, Rabbim yerde ve gökte her sözü bilir. O hakkıyla işten ve bilendir. 5- Hayır, bunlar saçma sapan rüyalardır. Bilakis onu kendisi uydurmuştur. Belki de o şairdir. Değilse bize hemen öncekilere gönderilenin benzeri bir ayet getirsin dediler. İbn Abbas radıyallahu anh'a'dan gelen rivayette adı ahlam ifadesi karışık rüyalar demektir. Yani peygamberler hakkında küfrehli böyle demişler. Yani bu vahiy değil. O işte karışık rüya, kabus gibi bir şeyler görüyor diye iddia ettiler diyor. Katade dedi ki, bunlar kendi gördüğü rüyalardan başka bir şey değildir. Hatta kendisi şair biridir. Bunları kendisi uydurmuştur. Eğer dediği gibi ise o zaman İsa, Musa ve benzeri Rasuller gibi kendisi de bize bu yönde bir beyinat getirsin dediler. 6. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir belde iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Katade dedi ki, yani Rasuller kavimlerine delillerle geldikleri zaman iman etmediler. Mücahit dedi ki ayetin anlamı bunlar mı senin dediklerini tasdik ederek iman edecekler demektir. Yani bu küfür elinin e, bu iddiaları samimiyetsiz. Yani bu istekleri samimiyetsiz bir istek. Yani ne diyorlar peygamber hakkında? Yani bu e, işte karışık rüyalar gören, sihir yapan, büyü yapan birisidir veya şairdir diyorlar. Eğer öyle değilse öncekilere gönderilen bir benzer ayet getirsin. Yani öncekilere e, gelen helak gibi. Yani helaki istiyorlar bunlar. Yani daha önceki peygamberler, kavimlerine tebliğ ettiler. Onlar inanmadılar. Bunun üzerine helak edildiler. Allah'tan bir ayet geldi ve helak oldular. Öyle bir şey getirsin dediler. Allah Azze ve Celle'de cevaben bir sonraki ayette helak ettiğimiz hiçbir belde halkı iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecek? Yani bunu iman etmek için mi söylüyorlar? Hayır. Zaten o helak geldiği zaman yani küfür üzerine helak olacaklar. Yedinci ayet. Biz senden önce de kendilerine vahiy verdiğimiz erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz. Katade dedi ki eğer bilmiyorsanız Tevrat ve İncil'in ehline sorun demektir. Yani zikir ehliyle kast vahiyin ehli olan, daha önceki vahiyler olan Tevrat ve İncil. Bunu bilenlerdir. Kendilerine kitap gönderilenlerdir. Yani daha önce de ancak... Erkek peygamberler gönderilmişti. İsterseniz onlara sorun. Onlar da bunu tasdik edecektir. i̇bn Zeyd dedi ki, zikir ehliyle kastedilen Kur'an ehlidir. El-Ameş dedi ki, zikir ehliyle kastedilenin Tevrat ve İncil ehlinden Müslüman olanları olduğunu işittik. Yani, Ameş'in buradaki sözü i̇bn Zeyd ve Katade'nin söylediklerini cem eden bir ifade. Yoksa Yahudilere, Hristiyanlara değil... Yahudi iken Müslüman olmuş, Şeristiyen Müslüman olmuş. Mesela kitap ehlinden Müslüman olan bazı sahabiler vardı. Abdullah bin Selam gibi kitap ilmine, yani Tevrat'ın ilmine de vakıf. Bunun gibi kimselere sorun demektir diyor Ameş. İbn Abbas radyalanmadan, burada sorma emri Kureyş müşriklerine yöneliktir. Zira Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğu Tevrat'ta ve İncil'de de geçmektedir. Evet, yani Tevrat'ın ehli, İncil'in ehline sorulacak şey burada. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi olarak, Rasul olarak gönderilişi bu kitaplarda da geçmektedir. Eğer o konuda samimi iseler, dürüst iseler, şahitliklerine güvenilir kimseler iseler, kitap ehline bu konuda sorulur. Onlar da Tevrat'takine şahitlik ederler. Zaten Tevrat'ta ve İncil'de bu bildirilmiştir. Sal suresinin 6. ayetinde de e, Ahmet ismiyle haber verildiği açıkça ifade ediliyor. E, Tabi Tevrat ve İncil in ehli, yani Hristiyanlar ve Yahudiler e, Ebced hesabını kullanarak Tevrat'ta geçen Muhammed ismini, Tevrat'ta Muhammed diye geçmekte. Fakat onu e, Bimat Mat veya Mimma diye aynı Ebced değerinde ee, İbranice olan başka bir kelimeye çevirmişlerdir. Yani onlar e, İncil'de veya Tevrat'ta İbranice olmayan, aslı İbranice İbranice olmayan kelime gördüklerinde Muhammed Arapça bir kelime, Ahmet de Arapça bir kelime. Onun e, Ebced değerinde, aynı sayısal değerde olan İbranice bir kelimeye çevirdiler. İşte Muhammed ismini e, mimatbat e, Ahmet ismini de İlya diye e, bu şekilde e, çevirmişler. Yani İbranice olarak bu şekilde Geçmekte. Burada e, sebebin hususi oluşu lafzın umumiliğine etken değildir. Yani itibar lafzın umumu üzeredir. Buna itibar edilir. Sebebin hususi oluşuna değil. Yani tefsir kaydesi. Burada sebep özeldir. Zikir eline sorun. Burada özel bir sebep var. İşte Kureyş müşriklerine Allah azze ve celle işte zikir eline, yani Tevrat'ın ve İncil'in sorun isterseniz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine dair böyle bir şey söylüyor. Fakat burada e, hitap umumi, yani zikir eline sorun. Nahl Suresi 40. ayetinde de bu şekilde geçer. Zikir eline sorun eğer bilmiyorsanız diye. E, buradaki umumi hitap Müslümanlarda da ilgilendiriyor dolayısıyla. Yani zikir eline sormak. Zikir ehliyle kast edilen ehle-zikr, e, tarifle gelmiştir. Zikir kelimesi daha önce açıkladığımız gibi lam tarifle Kur'an-ı Kerim'de gelen bütün zikir kelimeleri e, levh-i mahfuzdaki Kur'an-ı Kerim ve onun beyanı olan sünnete delalet eder. Dolayısıyla zikir eline sormak ile kast edilen kitap ve sünnetin eline sormaktır. Müslümanları ilgilendiren kısmı işte burası. Yani Müslümanlar bilmedikleri şeyleri zikir eline sorarlar. E, bazı kimseler bu ayeti taklide delil getirmişlerdir fakat ayet onların e, murad ettikleri manaya delalet etmiyor. Yani burada taklit emredilmiyor. Zikir eline sorun demek onların işte kendi görüşlerini, kanaatlerini sorun demek değil. Yani Allah Azze ve Celle bu ayette zaten yani hususi sebebine inilecek olursak müşriklere işte Yahudilerin görüşlerini sorun, Hristiyanların görüşlerini sorun demiyor değil mi burada? Onların görüşlerini sorsan zaten Muhammed Aleyhisselat ve Sama'a iman etmeyi uygun görseler kendileri iman ederlerdi. Tevrat'ın ve İncil'in ehli. Onların görüşlerinin sorulması değil. Tevrat'ta ne geçiyor, İncil'de ne geçiyor, bunun sorulması emredildiği gibi Müslümanlar ilgilendiren kısımda da bilenlere, zikirin ehli olanlara e, avam, bilmeyenler neyi sorar? Kitapta hüküm nedir? Rasul'ün sünnetinde hüküm nedir? Yani zikirdeki hüküm nedir? E, sorulacak şey budur. Şayet onların kastettiği şekilde burada taklit emrediliyor olsaydı, Tevbe suresi 31. ayetiyle bu ayet çelişki arz ederdi ki Allah Azze ve Celle'nin kitabı bundan münezzehtir. Onlar alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler buyuruluyor Tevbe 31. ayetinde. Bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam işte alimlerine, rahiplerine onlar neyi helal kıldıysa, neyi haram kıldıysa yani Allah'ın e, hükmüne rağmen ona muhalif olarak helal ve haram kılmalarında ona tabi olmalarını Rab olarak açıklamıştır Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki onların görüşlerine e, dayanmak emredilmiyor burada. Bilakis kitapta hükümle, e, sünnette hükümle emredilen şey budur. Şayet kitap ehli, e, yani Yahudilerin ve Hristiyanların alimleri, rahiplerinin sapıtması... Sadece kendileri sapıtsaydılar, bu kendileriyle sınırlı kalırdı. Fakat onlar kendileriyle kalmadılar. Bunlar kitabı da tarif ettiler, dini de değiştirdiler. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, yine kitapta ve sünnette pek çok yerde kitap eline benzemekten bizim yasaklandığımızı görürüz. Birçok ayet, birçok hadis var bu konuda. Yani kitap eline benzemek yasaklanmış onlar işte bir keler de eline girecek olsa bu ümmetten birilerinin onları taklit edeceğini, onlara tabi olacağını bildirmiş ve bunun bir bozulma olduğunu bildiriyor Nibel'le-i ve Vesselam. Yani onlara benzemek yasaklanmış. Bu benzemenin en çirkini Yahudi ve Hristiyanlara benzemenin en çirkini işte şu dini tahrifteki benzemedir. Yani nedir o? İşte İbn-i Amr hadisinde geldiği gibi onlar mesna edindiler. Mesna, tekrar edilen, ezberlenen kitaplar. Ama bu Allah'ın kitabı değil. Veya Resul'ün hadisleri değil bu ezberlenen metinler. Ne? Tevrat'ın şerhi, İncil'in şerhi, alimlerin bundan çıkardıkları istinbatlar vesaire vesaire. Yani mezhep. Mezhep kitapları gibi. Bu ümmette de işte böyle bir benzeşme tarih boyunca hep olmuş ve bu olduğundan dolayıdır ki İslam ümmeti hep gerilere gitmiştir. Din alanında da, dünya alanında da. Yani Allah'a kulluğun gerektiği şekilde olmaması, Rasul-i gerektiği şekilde olmaması sebebiyle, Allah'ın emrettiği şekilde olmaması sebebiyle bir sürü e, girdaplara girmiştir ümmet, gerilemiştir. Din alanda da, dünya alanda da. Şayet işte Tevrat ve İncil'in alimleri sadece kendileri sapıtsaydılar, kendileri inkar etseydiler deseler ki, yani Allah'ın Tevrat'taki hükümleri bize ağır geliyor, biz bunu yapamıyoruz. İncil'deki hükümler bize ağır geliyor, biz yapamıyoruz deselerdi, ümmetlerine böyle davransalardı, kimse bunlara itibar etmezdi ve sapıklıklar kendileriyle sınırlı kalırdı. Ama onlar öyle yapmadılar. Allah'ın hükümlerinde esasında iman etmediler ve dini değiştirdiler. Yani yaşadıkları gibi inanma esasını koydular. Bu ümmette de bu oluyor. Bakın fırkalara, her fırka Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 1400 sene önce getirdiği dinden razı değil. Bir kısmı farklı bir konuda razı değil, başka bir kısmı farklı bir konuda razı değil. Tasavvufçular da dahil buna. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği züht tasavvufçuları tatmin etmiyor. Hintlerden, Yunan filozoflarından da alınan bir takım nefis tezkiye metotları, ne bileyim, züht anlayışları, zikir metotları bunlar ne yapmışlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden başka bir yol edinmişlerdir. Mesela tasavvufçulara gitseniz deseniz ki, bugünkü mevcut cemaatlere, tarikatlara, nakşelere gidin. Deyin ki, şu rabıtayı bir terk edin. Allah Resulü zamanında yoktu, bu kıyamet kopar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam getirinde yok bu rabıta. Rabıtayı kaldırdığın zaman tasavvufun büyük bir kısmı gidiyor. Zikir metotlarında, işte bu sayılarla, sayılar tayin ederek sünnet dışında tayin ettiğiniz şu sayıları kaldırın. Sünnetteki lehyetin işte falanca hazretlerinin uydurduğu falanca zikri, bunları geçin. Sadece sayı sünnetli olanlarla iktifa ederim dediğinizde tasavvufta bir şey kalmıyor ki zaten. Tasavvuf eşittir İslam oluyor o zaman. Tasavvuf ismini takmanın manası kalmıyor. Hani bazıları güya ıslahat yapıyor. Diyor ki işte biz tasavvufu sayı sünnete döndürmeye çalışıyoruz. Yani işte delilleriyle tasavvuf diyorlar. Delilleriyle tasavvuf. Kardeşim sen bu delillere uydun zaman zaten onunla da İslam oluyor. Tasavvuf olmuyor. Yani Allah Resulü'nün getirdiği dinin kendisi oluyor. Sahih delillere dayandığın zaman, uydurmaları, kandil gecelerini, şunları bunları çıkardığın zaman zaten sünnete dönmüş olacaksın ama buna kimse razı olmuyor. Tarikatçı tarikatında çıkan bidatlerden e, feragat etmek istemiyor. Bir başkası güncel yaşama e, yönelik. Mesela seküler bir hayat tarzı benimsemiş. İşte bu zamanda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte şu giyim kuşamı olur mu? Veya işte şöyle abdest, şöyle namaz, şöyle oruç, şöyle haç vesaire bunun gibi bir sürü e, meselelerde güncel bir takım yorumlar, iştahatlar ile sünnetten sapmışlardır. Bu saptığınız şeyleri çıkarın deseniz yani bu fırkaların hiçbirisi kalmayacak zaten. Ama neden bunda ısrar ediyorlar? Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a aslında iman etmiyorlar. Onun getirdiklerine teslim olmuyorlar. İslam teslimiyet dinidir. Müslüman olduğunu iddia eden, Müslümanlık ne demek? Ben Müslümanım demek, yüzümü Allah'a teslim ettim demek. Bu dine teslim oldum. Onun Resulüyle gönderdiğine teslim oldum demektir. Ama Müslüman olduğunu iddia eden bu toplumlar, bir milyar küsür bir sayı var yeryüzünde. Müslüman olduğunu iddia eden... Ama hiçbiri teslim olmamış. Bunun adına işte biz nifak diyoruz. Teslim olduğunu söyleyen, Müslüman olduğunu söyleyen ama teslim olmamış. Fıtır zekatında teslim olmamış. Abdestinde teslim olmamış. Orucunda teslim olmamış. Zikrinde teslim olmamış. Bir sürü e, bidat sonradan çıkma uygulamalar var. Bunlardan vazgeçmiyorlar. İşte bunun aslında kökeninde iman etmemek yatıyor. Sonra ne oluyor? Bunların ileri gelenleri, alimler, zikir ehli denilen kimseler, her bir fırkanın zikir ehli, yani kitabı bilenleri, onların anlayışına göre bir din, kitabı yamultuyor, ayetleri yamultuyor, sünneti yamultuyor, yani kendi anlayışlarına göre eğip büküyorlar. Ee, ve işte Kur'an'ın veya sünnetin bir kısmına iman edip bir kısmına iman etmemek diye bir şey ortaya çıkıyor. Mesela bir kesim, şu ayetle ilgili olarak söylüyorum bunları. Bir kesim şu ayeti ele alıyor taklitçiler. İşte taklidi kafasında şey edilmiş ya, yani buna dinde bir dayanak bulması lazım. Ama Kur'an'da da bilmiyorsanız zikreliğine sorun diyor. Bu ayeti alıyor. İyi de Diğer bir ayet. Yani TB31'e iman etmiyor musun? TB31'e tutuna Yani ümmeti müşrik veren kesimler. TB31'le... İki yönlü bir sapma içerisinde değer. Bir kesimi, bir yönü, ilim ehlini hiç itibarsızlaştırma, ilim ehlini hiçe sayma. Yani tamamen ilim ehlinden bağımsız, herkesin ferdi olarak cahil olanların kendi anlayışına göre yorum yapması esasını. Bu sünnet inkarcılar bak buna tutunur. Bir kimse mesela ilim ehlinin, mesela Bukhari, Müslim gibi hadislerin sıhhati hakkında, otorite olan alimlerin görüşlerine göre, bunların tespitlerine, ilmi, birikimleri, kültür, kültür olarak, yani bu işin ehli olan onlar değil mi? Yani hadis ilminin ehli olanlar belli imamlardır. İşte münekkid alimler, Yahya bin Mayun olsun, diğer imamlar olsun. İşte ravilerin durumları hakkında tespiti biz buna dayanırız. Dediğiniz zaman bu sünnet inkarsı kesimler işte TB 31'i e, öne sürerek siz alimler, rahipler, Rab edinenlersiniz diyebiliyor. İşte Bukhari, Müsli, yani bunları e, işte Koran'a muhalif diye e, kendilerinde şey yapıyorlar. Bunlar bu ilimden hiç anlamayan, dine de teslim olmayan kimseler. O da seçmeci yaklaşıyor. Yani o da bu ayetle ters düşüyor burada. -ehli kim burada veya işte Nisa suresinin 115. ayetinde Allah'a ve Resulüne muhalefetten sonra müminlerin yolundan başkasına uymaktan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Kim bu müminler? Hangi müminlerin yolu? Yani kitapta emretmiş müminlerin yoluna uymayı Allah Azze ve Celle bize. Hangi müminler? Kim bu müminler yani? Allah'ın temize çektiği müminler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasabıdır. Onların yoluna uymak emredilmiştir bize. Onların yoluna uymak Kur'an'da emredildiğine göre bize bunun gelmesi, ulaşması lazım değil mi? Allah ulaşmayan bir şeyden bizi sorumlu tutmaz. Ey Kur'an ehli geçinen kimseler! İşte biz Kur'an'a bakarız, hadisleri itibar etmeyiz diyen adamlar. Müminlerin yolunu bana Kur'an'da gösterin yani. Allah müminlerin yoluna uymaktan bahsediyor bize. Hadi sünneti işte o Kur'an'ın ta kendisidir zaten diye çarpıttılar. Hadi bir anlık kabul edelim. Kabul edilmeyecek bir şey ama bir anlık öyle varsayalım. Tamam müminlerin yolunu bize açıklasın. Şu Kur'an-ı Kerim'de müminlerin yolu nedir? Onun o yoldan başkasına uyanları cehennemle tehdit ediyor Allah Azze ve Celle. Nedir bu yol? Veya Tevbe Suresi 100. ayetinde onlara tabi olanlar övüyor. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan. Onların yoluna tabi olmayı bir esas olarak. Veya Bakara 137. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayeti bulurlar. Bunlar nasıl iman etmişler? Allah bundan sorumlu tutuyor. Yani sahabelerin iman ettiği şeyden bizim de o şekilde iman etmemizden sorumlu tutuyor. Yani kitap ve sünnetin bize gösterdiği tek yol selefiliktir. Yani Müslümanlık selefiliktir. Başka bir adı olmaz Müslüman'ın. Müslüman eşittir, selefidir. Yani sahabeye uyan, onların iman ettiği gibi iman eden kimseler olmak zorundadır. Bu selefin yolunda ne var? Şu ayete de iman etmek var. Tevbe 31'e de ve Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetleri hepsine de iman etmek var. Bir kısmını alıp bir kısmını almamak söz konusu olamaz. Yani isim sıfatlarda da bunu yapıyorlar. İşte her nerede olursanız Allah sizin nedir ayetini, bir kısmı buna dayanıp Allah Azze ve Celle'nin semada oluşunu inkar ediyor. El-Rahman-ı alel ayeti de yine Kur'an-ı Kerim'de. Yani bir, yer, bir, bir ayete iman ederken, diğerine ters düşmemek gerekir. Fakat fırkaların yaptığı budur. Hepsi önce bir şeye itikad etmişler, bir yol benimsemişler yani, bir yol geliştirmişler. Sonra bu yola delil bulmak için Kur'an ve Sünnet'e muhatap olmuşlar. Kur'an ve Sünnet'ten kendi yollarını tasdikleyen veya eğip bükerek kendilerine uydurdukları ayet ve hadisleri delil getirirler. Bütün bidat fırkaları, evet, kitaptan ve sünnetten delil getiriyorlar. Doğru. Ama Bütüncül bir yaklaşımla değil. Bilakis parçacı yaklaşımla. Yani her bir fırka, yani Allah Azze ve Celle işte Kitab eline öncekileri nasıl kınıyordu, her bir fırka parça parça olmuşlar. Her bir fırka kendi elindekiyle sevinir. Ehli sünnet olan için, yani teslim olmuş, kitabı ve sünnete teslim olmuş bir Müslüman için böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü bizim elimizdeki kitabın tamamıdır, sünnetin tamamıdır. Yani bundan bir şeyi inkar etmek söz konusu değil ama Cem ederek, mesela Allah azze ve celle ilmiyle her yerdedir. Allah'ın ilmi yani. Her şeyden haberdardır, herkesle beraberdir. Kafir olsun, Müslüman olsun. Herkesten haberdardır, herkesin şah damarından daha yakındır. Bu ilmi hakkındadır. Ama zatıyla işte yedi kat semanın üzerindedir. Arşına istiva etmiştir. Biz bütün ayetlere böylece, bütün hadislere iman ederiz. İşte bir kısmını alıp bir kısmına ters düşmek bunlar fırkaların işidir. Fırkalar böylece esasında teslim olmamışlardır. kitabı ve sünneti malzeme olarak kullanmışlardır. Kitap ehli bunu yapmıştı. Yani bizden önce sapıtan kitap ehli bunu yapmışlardı. Şayet onlar deselerdi ki, mesela bizim zamanımızda diyorlar ya fırkalar, maturidisi eşaresiz böyle eli sünnet diye iddia edilen maturidisi eşaresiz onlar diyorlar ki işte selef bu ümmetin selefi tamam onlarınki daha selametli tamam yani daha teslimiyet işi onlar teslim olmuşlar hiç yorum yapmamışlar yine sen onlar teslim olmuş yorum yapmamış buna bir fırkadı takıyorsun ne diyorsun bunlarınla haşeviye diyorsun eli sünneti bununla itham ediyorsun bu sözde de samimi değiller yani Selefin yolu selametlisiydi. Teslim olma yoluydu. Ama bizimki daha ilimli, daha hikmetli demişler. Ve yorumlarını böylece meşrulaştırmışlar. Sonradan çıkma bir yorum bu. Bunu böyle meşrulaştırırlar. Yani bu çağın gereği budur diyorlar. Çünkü işte insanlar Allah Azze ve Celle hakkında işte mahlukuna benzetmeye kalkıyor. Bir başkası da Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını kökten inkar ediyor. Biz orta yolu bulalım. Bu sefer tevil ediyorlar. Tevillerinde de yani Sa'de'nin yapmadığı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı, açıklamadığı şekilde aslında bir tahrif yapıyorlar. Bu tahriflerin adına tevil diyorlar. Yani cem ettikleri şey hak ile hakkı cem etmek değil. Yani kitap ve sünnet gibi e, naslar hakkın kendisini cem etmekten bahsetmiyorum. Bu bidat fırkalarının yaptığı şey hak ile batılı cem etmeye kalkmaları. Hak şüphesiz Allah'tan gelendir. Hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır diyor Allah Azze ve Celle. Sen Rabbinden indirilene uy, başka dostlar edinip de onlara uyma diyor Araf suresinde. Yani uyulacak şey sadece vahiy. Sen vahiy ile vahiyden olmayanları cem ettiğin zaman ortaya batıl bir karışım çıkar. Yani hak ile batılın karışımından hak çıkmaz ortaya. Hak'tan uzaklaşmış batıl çıkar. Ama az batıldır, çok batıldır, fark etmez. Batılın hepsini, Allah Azze ve Celle hakkın dışında olan hepsini reddediyor. Hakkın dışında sapıklıktan başka bir şey yok. Yani hakkın dışında sadece sapıklık var. Bunun manası budur. Adam yorum yapmış, diyor ki işte bu ülfet ve Ümmet ve ülfet Risalesi'nde dipnot koymuş. İşte Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, falanın, filanın iştihatlarıyla da diyor, yani onlar da dinlendir diyor. Din böylece tamamlanmıştır diyor. Bir başkası işte 4 mezheplevi mahfuzda haktır diyor. Sana başka şeylerle dolduruyor bunu. Bir Müslümanın 4 mezhepten birine mensup olması lazım diyor yani. 4 mezhep ne zaman çıktı? Yani bir Müslümanın 4 mezhepten birine tabi olması lazım demek yani e, onlardan önceki kişiler, Müslümanlar hangi mezhepteydi? Ondan sonra mezhepleri desteklemek için getirdikleri bütün deliller hep birbiriyle çelişik. Mesela İbn-i Teymi Ülfet Risalesi'nde çok farklı şeylerden bahsediyor. Yani tenevuvat dediğimiz ihtilaflar ümmet arasında... Didişmeye sebep olmaması gerektiğini anlatıyor. Nedir bu tenevvat? O da haktan, bu da haktan. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan fiiller bunlar. Mesela birisi, daha önce örnek veriyoruz hani, işte mesela kâhmetin e, söylenme sayısı, ezandan farklı olması. Kimisi iki okur, kimisi dört okur, neyse. Veya e, tek lafız, çift lafız okur. Her ikisi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmuş. Tek okuyan iki okuyana karşı çıkmaz. İki okuyan tek okuyana karşı çıkmaz. i̇bn Teymiye bu gibi şeylerden bahsediyor. Sen bunun arkasını neyle dolduruyorsun? İbn-i Teymiye ne söylüyor? Sen dipnotlarından ne anlatıyorsun yani? Bir bakın yani kitabın dipnotlarla hiçbir alakası yok. Şimdi Allah bu dini tamamladığını bildirmiş. Maide Suresi 3. Ayetinde Din tamamlanmışsa ne zaman tamamlandı? Peygamber aleyhisselatü vesselam vefatından kısa bir zaman önce tamamlandı. En son inen ayet, Maide suresi 3. ayet. Din tamamlanmıştır. Bu tamamlanan dinde, din kelimesinin e, kapsam içerisinde, akide, amel, ahlak bunların hepsi yok mu? Peygamber aleyhisselatü vesselam acaba neyi eksik bıraktı da bunlar bunu mezheplerle, yani sonradan gelenlerle tamamladılar. İşte İmam Şafii'nin fetvalarını dine eklenir. Ebu Hanife'nin fetvalarını dine eklenir. Bunlar da dinlen olur diye söyleyebiliyorsun. Bu çok cahilce bir söz. Yani şirk bir söz yani. Bunun manası sonraki asırlarda da işte bu asırda da yeni müçtehitlerimiz var. Yani Ebu Hanife hakkında göklerinden zembille vahiy ilmedi ki o müçtehit'tir bunu söyledikleri işte kitabı ve sünnete eklenir diye bir delil yok, değil mi? Onun hakkında delil olmadığı gibi Mustafa İslamoğlu hakkında da yok mesela. Yaşar Nuri hakkında da yok. Yaşar Nuri de e, kitap ve sünnetten uydurduğu, yani kendince uydurduğu bir şeylere din diyor. Bir başkası da diyor. E bunlar da kat o zaman. Yani niye sadece Hanefi'lerinki katılıyor, niye Şafi'lerinki katılıyor, diğerlerinki katılmıyor o zaman? Bunlara sen ne diyebilirsin? Sanki şöyle bir e, imaj veriliyor. Tamam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelenlerin hepsi hak, doğru. Mesela yedi kıraat, değil mi? Bu kıraatlar da hak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan. Bir kıraatın sahibi diğerine karşı çıkmaz. Bu tamam. Bunların hepsi hak. Ama bu işe dört mezhebe katmak... Bunların mezheplere delil getirmek demek ne demek biliyor musunuz? Hanefi mezhebinde ne varsa hepsi kitabı ve sünnete uygun sahih delilere dayalı. Hanbeli mezhebinde ne varsa hepsi kitabı ve sünnete uygun sahih delillere dayalı. Maliki ve Şafii mezhebi de hakeza böyle. Bu mezheplerin hepsi de e, böyledir. Dolayısıyla e, işte Şafii, Maliki hangi mezhepten olursa ol Bir, birinci e, varta isimlendirme olarak ümmet içerisinde fırkalaşmanın kapısını açmak, yani Muhammedilerden başka bir isim almaz. Muhammedi, İslam ümmeti Muhammedidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi olanlardır. Ama bunlar Maliki, Şafi, Hanbeli en azından bir isimde kafirlere benzeşme var. Yani kitap ehli böyle fırkalaştılar. İsimde bu benzeşme var. Şahısları belirli. Sahabede yoktu bu. Mesela İbn-i İbn-i Abbasiler... Gibi bir fırkalaşma görüyor musunuz? Sahabe buna karşı çıkıyordu. Kaldı ki birisi İbn Mesud'a bir fetva sordu diye artık seni İbn Abbas'a soramazsın. Bundan sonra senin mezhebin, senin usulün, senin kaiden İbn Mesuddur. İşte artık İbn Abbas'a bir şey soramazsın. Kimse böyle bir şey diyemiyordu. Demiyordu yani. Bu bir bidat olarak çıkmıştır. Sen bidat olan fırkaları tutup e, hakka kıyaslıyorsun. Hak olan ne? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan, Allah'tan ve gelen her şey bizim başımızın, gözümüzün üzerinedir. Bir kimse buna tabi olduğu zaman, hatta mesela Besmele meselesini ne alalım. İşte sahabelerden sabit olmuş bu. cehri olarak okunması Besmele'nin. cehri namazlarda Fatiha'dan önce Besmele sesli okunur mu, okunmaz mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sabit bir şey yok. Ama sahabelerden var. Mesela alimler, selef alimler fetva vermiş buna. Yani Besmele'yi bazen sesli okumakta sakınca yok demiş. Niye sahabeden? Bu sabit olmuş yani. Hatta Mekke döneminde Allah Resulü ve Vesselam bunu yaptı ama Medine döneminde yapmadığı şeklinde rivayetler var. Bu sabit olmuş. Allah Resulü'nde bir kimse bunu yaptığı zaman sünnete uyar. İşte çorabına mesh veya ayağını yıkar. Mestine mesh veya ayağını yıkar. Burada serbesttir. Ama sen bunu mezhepler gibi alırsan, yani mes yapanlar diyelim Hanefiler... Ayaklarını yıkayanlar da şafiler gibi böyle bir ayrım olabilir mi? Şafi olan birisi Hanefi mezhebini taklit edemez. Yani ben şafi olduğum zaman, şafiler böyle demiyorum da yani, e, misal olarak benzetiyorum. Buna. Şafiler ayaklarını yıkamak zorundadır. Mes yaptığı zaman abdesti geçersizdir. Böyle bir şey olabilir mi yani? Mezhepler budur yani. Mezheplerin e, fıkhını bilmeyen insanlar, mezhepleri tanımayan insanlar böyle boş konuşuyorlar. Mezheplerin kendi kaynaklarına bak. Birine göre ak olan, diğerine göre kara olduğu bir sürü mesele var. Birine göre namazın geçeriz olduğu, abdestin geçeriz olduğu meseleler var yani. Ama mesela karşılaştırmalı fıkıh dediğimiz şeyi söyleseler, bir yere kadar anlayışla karşılanır bu. Karşılaştırmalı fıkıh nedir? Mesela Hanefi mezhebin delilini alırsın. Bunlar böyle demiş ama bu konuda delilleri nedir? Şafii mezhebi bu konuda onlara mukalefet etmiş delilleri budur. Malikilerin delilleri budur. Bu delillerden hangisi hakka uygundur? Hangisi isabetlidir? Bunun karşılaştırmasını yaparak hak olan sana belirdiğinde o hakka tabi olmandan bahsetsem, ki İbn-i bunu yapmıştır hayatı boyunca ve kitaplarında da bunu işlemiştir esasında. Yani karşılaştırmalı fıkı. Ama siz bunu söylemiyorsunuz. Hanefiysen Hanefi'ye uyacaksın. Hanefi mi diyeceksin kendi? Neşabiizan Şafii, Malik ise falan filan. Böyle çeşitlendirmeler yapıyorlar. Yani dini parça parça, fırka fırka yapıyorlar. Bunun adını da işte ülfet diyorlar. Orası bir esri, e, enteresan bir şey yani. Yani İbn -i Teymiye tamam kitabında bir şey anlatıyor da sen ne anlatıyorsun? İbn Teymiye'nin söylediklerini yerle bir eden şeyler koymuşsun. Sanki şunu ima ediyorlar. Bak İbn Teymiye de bizimle aynı fikirde. Hiç alakası yok. Kaldı ki İbn Teymiyye'sinin aynı fikirde olsa biz İbn Teymiyye'ye de reddederiz. Çünkü İbn Teymiyye bizim için vahiy değil. Yani onların dediği anlayışta olsaydı bundan deridir İbn Teymiyye de öyle olsaydı şayet biz İbn Teymiyye'ye reddederdik. Çünkü biz İbn Teymiyye'ye uymakla emrolunmadık. Kitaba ve sünnete uymakla, sahabenin menhecine uymakla emrolunduk. Yani İbn burada bize bir ölçü değil. Zikir elinde böyle bir sormaktan bahsetmiyorum. Bu ayet. Zikir eline sormak, kitabın emri, sünnetin emri, evet insanların içerisinde kitabın ahkamını, bunun mutlakını, mukayyedini, husunu, Arap dilinin inceliklerini vesaire. Bunun gibi kitapla ilgili ilimleri herkes bilmez, bilmeyebilir. Herkes bundan mesul değildir ama ilim ehli mesuldür. Veya hadisin sayhini, zayıfını, nasiyeni, mensuğunu, bunun gibi meseleleri herkes bilmeyebilir. Bunlar işte ilmehine sorarsın ama onun reyi değil. Mesela senin önünde ayet var, hadis var. Yani hadis delil getiriyorsun mesela. Çünkü bunun diyor şerhine bakmak lazım. Bizim mezhebimizde acaba nasıl şerh edilmiş? Yani nevevi tarafından nasıl şerh edilmiş acaba bu hadis? Kadıyaz tarafından Malki Kadıyaz. Malkilerin dinde nasıl şerh edilmiş? Şafirlilerin nasıl şerredilmiş? Veya Ayni'nin şerrine bakalım. Hanefiler nasıl şerretmiş? Yani her mezhep kendine göre şerrediyor o zaman bu hadisi. Ona göre geçersiz bırakıyor veya geçerli hale getiriyor. Böyle bir şey var mı? Bilakis Allah'tan ve Resulü'nden gelenlere bizim teslim olmamız emredilmiştir. Bizim bilmemiz gereken, ilim elinden öğrenmemiz gereken Ey imam yani bu hadis sahih mi? Benim bilmem gereken bu. Sahih. Ben bununla amel etmeye başladım şimdi. Sonra başka birisi çıktı karşıma dedi ki, ya sen böyle amel ediyorsun ama senin dayandığın delille ilgili olarak şöyle bir illet var. Nedir bu illet? Hiç mesele değil. Yani hadisle amel etmekten dolayı kimsenin başı ağrımaz, sayı olsun yeter ki. Başı ağrımaz. Der ki, bu neskedilmiş der mesela. Olabilir. Neskedilmiş olabilir. Benim başım ağrır mı? Eğer bu neske dair delil ulaşmış da, Buna rağmen halen nesh edilmiş olanla yani hükmü kaldırılmış olanla amel edersem evet başım ağrır. Mezhep bunu yapıyor işte. birisi <gülüyor> delideki delil getirmiş. Diyor ki bu nesh edilmiş. Aha nesh eden delil de bu. Böyle bir şey varsa bu sefer nasıhe tabi olmak gerekiyor. Sen bunu mezheple kayıtladığın zaman mesela mensuh olan bir nasla amel eden birisi görünüşte hadisle amel ediyor olsa bile kendisine nasih, nesheden eden delil ulaştığında o işte falanca mezhebin delildir diyerek bundan yüz çevirdiğinde kitabı ve sünnete muhalefet etmiş olur. Ama bu iman böyle iştahat etmiş olabilir. Yani o Allah'a kendince hesap verecek. Eğer bu nasih kendisine sayıh yoldan ulaşmışsa buna rağmen inat etmişse Allah ona göre hesap verir. Yok ona ulaşmamış veya sahip bir yoldan ulaşmamışsa o hesabını ona göre verir. Ama bana bugün Allah'tan, Resulünden gelen delillerde Böyle bir şey ulaştığı zaman düne kadar böyle amel ediyor olmamdan dolayı ben yine sevap kazanıyorum. Mensuk bir şeyle amel etmiş olabilirim. Bundan yine ben ecir kazanıyorum. Niye ben? Çünkü o esnada da Allah'a ve Resulüne itaat ediyordum. Delil gelmiş ben böyle itaat ediyordum Allah'a ve Resulüne. Şimdi nasih delili getirdim bana ve ben bu delili gördüm. Ha, Bundan sonra demek böyle yapılmayacak. Misal ateşte pişer şeyden dolayı bunu yemekten dolayı abdest gerekir mi gerekmez mi? Ben mesela buharda okudum. Misal. buharda ateşte pişenden dolayı abdest alınırdı. Ben de bundan dolayı abdest almaya başladım. Sevap kazanıyorum muyum? Resul'e itaat ediyorum. İttiba ediyorum ve bundan ecir kazanıyorum. Sonra Cabir Radyovant'tan rivayeti görüyorum birkaç sayfa sonra. Diyor ki bu evvel emir böyleydi. Önceki emir böyleydi. Sonra bu nesk edildi. Bundan dolayı abdest almak gerekmediği bir de kayda var, fıkhi bir kayda. Nedir bu? Nesk edilmiş dahi olsa, yasak söz konusu olmaz sürece yani hafifletme gelmişse o ağırlaştırmış hükümle amel etmek müstehaptır. Yani ona yine mani yok? Yine devam edebilirim ama farz boyutunda değil. Yani abdestin bozulmuş olmaz. Ama abdest alırsa bu da müstehaptır. Nesk edilmiş hükümlerde böyle bir incelik var. Yani e, yine beni günah sokan bir durum söz konusu değil. Nasıl? Mesela ve ee, insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Ashabı Beytül Maktis'e doğru kıble orası iken böyle namaz kılıyorlardı. Sonra ne oldu? Bakara Suresi'nde inen ayetleri indi ve bundan sonra e, yönünüzü Kabe tarafına çevirin emri geldi. İbn-i rivayette işte bir kişi cemaatle namaz kılmakta olan bir cemaate geliyor ve diyor ki onlar namazdalar. Kıble değiştirildi, Allah Azze ve Celle falan ayeti indirdi ve o esnada bunlar namazda bozmadan bak, amelleri batıl olmuyor demek, Namaz bozmadan buldukları yerde hemen gönlerini Kabe tarafına çevirdiler, namazlarına kaldıkları yerden devam ettiler <gülüyor> ve bu e, kıble emri Kabe olarak inmesinden bir gün sonra ulaşıyor bunlara. Yani o bir günlük zaman diliminde bunlar Beytül Mahdis'e doğru namaz kılmışlar. Ama onlara delil ulaşmamış. Delil ulaşmadığı için onlara farz olan buydu. Şayet e, cahillerin anladığı şekilde olsaydı, yani hadisli amel, et, amel etmekten dolayı insanın başı ağrısaydı yani tabi ise bir günlük namazı kaza etmeleri gerekirdi ve o namazlar da o esnada bozulurdu, iptal olurdu, batıl olurdu. Neden? Kıble üzere başlamamış namaz. Fakat şöyle bir e, hakikat var, insan ancak ilimle mesul olur. Yani ilmin, kitap ve sünnet delilinin, vahid delilinin kendisine ulaşmasıyla mesul olur. Bu ulaşmadan önceki durumdan mesul değildir. O anda ulaştılar ve o zamanki e, namazları iptal olmadı bunların, geçerli sayıldı. Kitap ve sünnete göre sayıldı. Hatta sahabelerin aklına bu takılınca, Rabi Nazip Radyalan'tan gelen rivayetler Bukharda Müslim'de. Bakara Suresinin tefsirinde açıklamıştık bu rivayetleri. Yani bizim kardeşlerimiz iman etmiş kardeşlerimiz öldüler ama o zaman kıble değiştirilmemişti. Yani 17 ay boyunca veya 18 ay boyunca bunlar Beytül Mahdise doğru namaz kıldılar. İmanlarımız zayim oldu. Yani namaz iman diye isimlendiriliyor. Yani bu namazlar zayi mi oldu? Boşa mı kıldılar diye bir tereddüt oluşmaya başladı sahabelerde. Allah Azze ve Celle işte bunun üzerine o ayet indiriyor. Allah sizin imanlarını zayi edecek değildir. Bunlar zayi olmadı. O halde bizim endişe etmemize gerek, gerektiren bir durum yok. Nedir bu? Bize kitaptan ve sünnetten bir ilim ulaşınca yanlış anlamış olabiliriz, yanlış biliyor olabiliriz. İşte e, tahsis girmiş bir ayetin umumuyla Amel ediyor olabiliriz. Hep bundan korkturlar ya. Sen direkt hadisle amel edersen, ayet hadisle amel edersen, belki tahsis edilmiş bir delile tabi oluyorsundur veya nes edilmiş bir şeye uyuyorsundur. O olabilir. Ama ilim bu. İlim sizin uydurduğunuz falanın, planın reyleri değil. Kıyaslar değil. İlim Allah'tan gelendir. Ben buna tabi oluyorum. Ha sen diyorsan ki buna tahsis girmiştir, tahsis eden delili getir, ben delile tabi olayım, ilme tabi olayım. Falancanın görüşüne değil. Bu tahsis de görüşlü olmaz. Nesih de görüşlü olmaz. Mesela ne diyorlar? E, kişi, fercine, cinsel organla dokunduğu zaman abdest bozulur mu, bozulmaz mı? Hanefilerle şafiler arasında senelerdir süren bir tartışma vardır. Cinsel organla dokunduğu zaman abdest bozulur mu, bozulmaz mı? E şimdi Büsrel İmtisafan hadisi var. Gayet açık. Cinsel organla dokunduğu zaman abdest bozulur. Açık hadis. Hanefiler bunu kotarmak için Yuvarlamak için işte Talg bin Ali hadisi daha sonradır zaman olarak diye zorlamışlar. Bu da e, tam tutarlı değil, o da oturmuyor. Neshetmiştir bunu diyor. O senden bir parça değil midir hadisini? Bu Bunu neshetmiştir diyorlar. Yani zorlama yapıyorlar. Yani nesh görüşle olmuyor. Halbuki iki hadis arasında çelişki de yoktur hakikatte. Talh Ali hadisinde, işte bizden birisi yalan Resulü namazdayken eli organına değecek olursa, yani namazdayken çıplak olarak değmez, değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu abdest bozucu olarak saymıyor. Ama Büsre bin Tisafan veya diğer sahabelerden gelen, birkaç sahabeden daha geliyor, e, cinsel organa dokunmak hakkında abdesti bozduğunu bildiren hadisler açık, çıplak olarak değmek hakkında. Bu söylediğimizi de kuvvetlendiren, destekleyen rivayet, İbn-i İbba'nın Ebu Hureyla Radiyallahu anh'tan rivayeti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, kim arada bir örtü, hail, engel olmaksızın cinsel organına dokunursa abdest alsın hadisi. Bak bu da buradan gideriyor. Şimdi hadis bu. Bu hadise tabi olman lazım mı? Lazım çünkü sahih. Arada bir engel olmaksızın dokunursan. Ama ben hanefiyim dediğinde ne olacak? Hanefi mezhebindense abdestin geçersiz. Yani elbise üzerinden, estağfurullah, ee, Şafi'de miydi o? Şafi'de. Elbise üzerinden olsa bile dokunduğun zaman abdestin geçersiz. Hanefi mezhebindense çıplak olarak dokunsan da abdestin geçerli sayıyor. E buyurun ahile kara yani. ile batılın bu kadar net ayrıldığı bir şey. Sen hadise tabi olsaydın, hadis okusaydın, yani şu hadisleri gördüğünde sana hak belirirdi ama mezheplere tabi olduğu için Hanefi halen daha bunda ısrar ediyor, Şafi halen daha bunda ısrar ediyor. Ey mezhep davetçileri bir de diyorsunuz ki hangi mezhep işte helali haram kılmış haram helal kılmış daha ne olsun abdesti olmayan bir kimsenin namaz kılmasa helal midir? Hanefi mezhebi helal sayıyor çıplak olarak cinsel organa dokunan kimsenin abdestini geçerli sayıyor Hanefi mezhebi. Daha başka uçuk şeyler de var. Onlara hiç girmiyoruz yani. İşte e, içkiyi, helal saymaları, hatta zinayı, Allah Resulü'nün zina dediği şeyi, velisiz evlenen kimsenin nikahı, halen Hanefi mesela bu görüşte devam ediyor mu etmiyor mu söylesinler yani. Hanefi fıkıh kitaplarında değişme mi oluyor yani? Bütün Hanefi kaynak kitaplarında da sonraki kitaplarında da bu görüş hep desteklenir. Velisiz nikahın cevazını savunurlar. Allah Resulü zina diyor buna. Misal. Yani bunun gibi örnekler çok. Dolayısıyla Mehmet Emin Akın gibilerin çıkıp da işte hangi mezhep haramı helal kılmış, helali haram kılmış diyerek bol keseden atmaları e, ya bu mesele hakkında mezhepler hakkında koyu bir cahillik içerisinde olduklarını veyahut da hakkı bile bile göz göre göre insanları saptırma peşinde olduklarını e, gösterir bu. Ve Buna bir de şöyle bir kıyasi e, misal de verirler. Yani bir insana, yani avamdan bir insana, bir şey bilmiyor adam, direkt e, kitap ve sünnetle amel et demek, yüzme bilmeyen adama okyanusa dal demektir diyor. Yani şimdi bu misal kitaptan bir misal değil, sünnetten bir misal değil. O yüzden üzerinde yürürüz yani bu misal. Hanefi mezhebi acaba nasıl bir şey? Yani, Hanefi mezhebini bilmiyor bunlar veya Şafii mezhebini, mezhepleri bilmiyor bunlar. Aynı mezhep içerisinde, sen acaba İmam Şafii'ye uyduğunu mu zannediyorsun? Yani bir, en basitinden bir tane ilmi al, Şafii ilmi al, alın. Getirin en muteber Şafii ilmi ve Şafii mezhebinde o ilmi alını nakzeden bir sürü e, mesele getireyim ben yine mezhebin içerisinde ha kitaptan sünnetlerden değil kitap sünnet zaten reddediyor diyor pek çok şey mezheplerden. Aynı mezhebin içerisinde İmam Şafii'den nakillerle Hanefi mezhebi içerisinde, Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi hakeza en büyük imamlarınız kimler? Şafi'lerden sayalım. Rafi, Nevevi yani Müzeni, Hafız Iraki. Bunların sadece baz alacak olursak, bunların kendi içerisindeki ihtilafları e, yani yığınla dolu. Eğer büyük imamları yok biz bunları hesaba katmayız. Büyük imamları sayar dersen, İmam Şafii ile Müzeni ile Rebi'el Muradi ile bunların arasında Beyhaki, bu Beyhaki de bu meyanda sayabiliriz. Yani Şafii mezhebinin müçtehitleri. Bunların arasındaki ihtilaflardan bir sürü şey sayabiliriz. Şimdi bir Şafii bunlardan hangisinin kavliyle amel edecek? Birisini seçecek değil mi? Seçmek zorunda. Peki neye göre seçecek? Hangisinin delili kuvvetliyse ona göre mi diyeceksin? Zaten bu adam delili bilse bırak da delili amel etsin be. Yani delili biliyorsa, neyin sahih olduğunu, neyin sahih olmadığını biliyorsa, neyin nasıl neyin mensu, yani bu gibi ilmi malzemelere sahipse, hangisinin haklı olduğunu tespit edecek malzemeyi sahipse, bırakın kitap ve sünnetle amel etsin, o daha kolay yani. Şimdi hangisi okyanusla boğulmaktır, hangisi gölde boğulmaktır? Yani verdikleri misal de e, abes bir misal. Allah Azze ve Celle'nin emrine gelince, kitap ve sünnette gelen emirlere gelince, Ey iman edenler, hitap genel, ey iman eden cahil kimse veya ey iman eden alim kimse, ey iman eden köle veya ey iman eden hür, kadın, erkek fark etmez bütün iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin. Ya bu Allah'ın kitabı bize, yani bunların misaline göre söylüyorum, Allah'ın kitabı bize acaba yüzme bilmeyen adama okyanusta boğulma tehdidini mi emrediyor? Yani bu öyle bir şeyle karşı karşıya mı bırakıyor acaba kitap ve sünnetin emri bizi? Yani bu Allah'ın kitabını ithamdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ithamdır. Bunların bu sözleri. Ama maalesef bu hatiplerin çoğu esasında sarhoşturlar. Ne söylediklerini bilmiyorlar, bilmeden konuşuyorlar. Eğer öyleyseler, e, yani ayrılıncaya kadar onlar mazur görülür. Ama hayır biz sarhoş değiliz, biz kendimizdeyiz diyorlarsa Allah'a iftira etmekten, Rasulüne iftira etmekten, Allah'ın dinine iftira etmekten dolayı büyük bir suç, cürüm, işlemektedirler ve bir de utanmadan kendilerine işte tevhid ehli tevhid davetçisi gibi şeyler söylüyorlar ee, evet bizim soracağımız zikir ehline soracağımız şey vahiydir yani zikir ehli eşittir vahiy ehli demek yani vahyin ehli biz zikir ehline Allah'ın kitabından Resul'ün sünnetinden dayanak e, neyse bunu sorarız zikir ehline reyini kıyasını, istimbatını sormayız. Ha, sorabiliriz ama bağlayıcı kılmayız. Yani bunlar bağlayıcı şeyler değildir. Bu yüzden selefe baktığımız zaman e, bunun örneklerini Darimi'nin e, mukaddimesinde çokça görürsünüz. Yani e, Türkçe'ye tercüme edilmiş kitaplar içerisinde e, Darimi'nin mukaddimesinde e, geniş miktarda yer var. İbn-i Mace'nin mukaddimesinde yine bir kısım e, rivayetler var. İbn-i e, ilim kitabı da tercüme edildi. Yani tercüme edilen de bayağı da kitap var e, bu konuyla ilgili. Bu rivayetlerden birisinde Ata Raymullah, yani e, Mekke ehlinin müftisi. Tabi'in döneminin en büyük müftilerinden birisi. Fetva soruluyor kendisine ve fetvasına delille, yani sahabeden, Allah Resulü'nden gelen ne varsa bununla cevap veriyor. Soran kişi diyor ki, bana diyor senin görüşün nedir onu söyle diyor. Verdiği cevap şu, benim görüşümün din edinilmesinden ben Allah'a sığınırım. Sebep böyleydi. Yani verdikleri fetvalar kitaptan, sünnetten delillerle buna bağlıyorlardı. Kitaba ve sünnete bağlıyorlardı muhataplarını ve görüşlerini isteyenlere de bu şekilde mukabele ediyorlardı. Senin görüşün ne? Mesela misal veriyorum, i̇bn Abbas bu konuda şöyle diyor, İbn-i Mes böyle diyor diye diyelim Se seleften aktardı, sahabeden aktardı. Buna diyorlar ki senin görüşün ne? Benim görüşümün din edilmesinden ben Allah'a sığınırım diyordu. Neden böyle söylüyor? Çünkü Ebu Hurey Radyolant'tan Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste, kime bir fetva sorulur da onun fetvası sebebiyle Allah'a isyan edilirse onun vebali fetvayı veren kimsenin üzerinedir. Yani misal olarak söyleyeyim. Fetva oldu bana kitaptan, sünnetten, delil değil de reyimle e, bir şey söyledim. Ve onda da bir hata var, yanlış var. Allah'a isyan edilen bir durum var. Ve onu da ben biliyorum. Muhatabım, ilim sahibi olmadığı için bilmeyebilir. Mesela uydurma bir hadisi sahip bir e, delilmiş gibi lanse etmiş olabilirim. O Allah ile benim aramda. Yani bu işin ilmine Vakıf olan benim. O sahih miydi, değil miydi? Bunu ben biliyorum. Veya neshalilmiş bir rivayet mi? Değil mi? Onu ben biliyorum. Belki muhatabım bunu fark edemeyecek bir durumda. Hadis mi? Hadis. Al sana hadis dedim. Ne oldu? Onu ben biliyorum ya. Ondan dolayı onun işleyen kimse o bilmediği için o mesul olmaz. Ama o fetva veren benim. Niye? Çünkü benim makamım yani fetva sorunma makamı neymiş demek ki? Kitaptan ve sünnetten deliyle şahitlik etmek. Alimlerin vazifesi şahitlik etmektir. Allah'ın dinine şahitlik etmektir. Reylerinle, kıyaslarıyla insanlara din uydurmak değil. O şahitliğimde ben hata etmişsem eğer, işte onun vebali, benim sebebimle sapan insanların vebali, aynen benim üzerime yüklenir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisindeki mana budur. O halde eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun. Ee, bütün müminler, bütün iman edenler bu ayete muhatap ne anlaması lazım? Bir, zikir eline soracağım. Fikir eline sormayacağım. Rey eline sormayacağım. Soracağım kişi bir, zikir ehli olacak, vahyin ehli olacak. Birinci ayrışım noktası burası. Zikir eline sorun. İki, Kendimi güvenceye almak için, müstefti olarak, yani soran kişi olarak, fetva isteyen kişi olarak kendimi güvenceye almak için anlamasam da, sıhhatini bilmesem de, ey mühtü efendi, ey hoca efendi, bunun delili nedir? Kitaptan, sünnetten, yani zikirden delili nedir? O zaten zikrin ehli, zikirden şahitlik etmek zorunda. Yok zikirden bunun bir delili yok ama bu benim istimbatımdır, benim çıkarımımdır veya reyim veya kıyasımdır dedi. Ne oldu? Ha, senin bir istimbatın, kıyasın varsa başkasının da olabilir. Bu bağlayıcı değildir. Sen hangi ayete dayanıyorsun? Sen bana onu söyle. Veya hadise dayanıyorsun. Bunu öğrenirim. Neydi? Mesela Beytülmaktis'e doğru namaz kılmak veya ateşte pişenden dolayı abdest almak değil mi? İşte bu kadar rivayet etmiştir. Ben müftüye sordum. Bana dedi ki abdeste ...abdest alman gerekir şeyden dolayı... ateşte pişerinden dolayı abdest alman gerekir... ...dedi bana bu müftü. Delilin ne? Delilin buhardaki falan hadis. Delili biliyorum artık. Sonra bir başkası diyor ki... ...ya ondan dolayı abdest gerekmez. Öyle mi? Delilin nedir? O da sana diyecek ki... ...işte falan alim fetva verdi. Ha, o alim o zaman daha iyi bilir. O daha ilim sahibidir O halde bununla amel etmeyi terk edeyim. O alimin fetvasına uyayım dediğin anda ne oldu? Ne oldu? Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini isabet etmiş olsa bile diğer görüş, delilsiz bir söz sebebiyle terk ettin. Re'ye değiştin yani. Ama delilini söylese kardeşim, böyle ama işte sahabe diyor ki, bu önceki meseleydi, Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sonradan bu değişti ve abdest almaya artık emretmedi. Yani ateşte pişenden dolayı da abdest almadı tekrardan. Sonra kemirde budur diye. Hadis söyledi ne oldu? Onu değiştirdim. Neyle değiştirdim? Bu sefer hadisle değiştirdim. Yani yine hadise tabi oldum. Bizim işte zikir eline sorarken e, meselemiz bu. Cahile sormayacağız. Fikir eline sormayacağız. Tefekkür ehli. rey eline sormayacağız. Zikir eline soracağız. Vahiyin eline soracağız. Ve ondan da delili. Yani ne için zikir ehli olmuş? Zikri bildiği için. Kitabı bildiği için. Sünneti bildiği için zikir ehli olmuştur. O halde biz ondan bildiği şeyi sorarız. İnsan aslı itibariyle bir şey bilmez, yani rey ile bir şeye ulaşamaz. Bildiği şey, öğrendiği şey e, ancak yani ilim dediğimiz şey ancak Allah'tan gelen, Rasul'den gelen, asabından gelendir. Evzayrayim olan dediği gibi ilim ancak Allah Resul'un sabilerinden aktarılanlardır. Bundan başkası ilim değildir diyor. Zikir elde bunu bilen kimselerdir işte. O halde biz zikir elinden bunu sorarız. Reyleri değil. Bu e, hassas bir noktaydı. Yani avam olarak da, ilim ehli olarak da her iki kesiminde dikkat etmesi bir, gereken bir konu. Yani zikir ehli olan, ilim ehli olan kimse haddini bilecek, insanları reyleriyle, e, kendi kanaatleriyle e, din edinmelerine mani olacak, görüşlerine, uymalarına mani olacak, böyle bir şey yol vermeyecek ve hakka adaletle şahitlik edecek. Batı üzere değil, adalette şahitlik edecek. Bilmiyorsa da bilmiyorum diyecek. Onlara soran kimse de e, soracağı kimseyi bilecek. Tutupta yani fıkıh meselesini, hadis meselesini, tefsir meselesini manava, bakkala sormayacak. E, her işi kendi ehline havale edecek. Yani marangozluk meselesi de tutup alime sorulmaz. O da farklı bir boyut. Yani herkes kendi işinin ehlidir. Hepsini ehliyle halletmesi gerekir insanın. İlimle ilgili olan konuda, dinle ilgili olan konuda kendisini işte bu şekilde sağlam alacak. Delili bilecek. Anlamasa bile, saatin anlamasa bile işte falan hoca bana bu delili söylemişti. İşte bunun yeri buhardır veya falanca kitaptır. Bu şekilde delilebilecek ki yarın bunu naks eden başka bir hadisle, başka bir delille karşılaştığı zaman... E, meseleyi böyle halledebilsin. Yani reyler ile değil de delille hareket etmeyi esas almalıdır. Allah Azze ve Celle izin verirse Enbiya Suresinin 8. ayetiyle bir sonraki derste devam edeceğiz inşallah. Subhanakallahüme ve bihamdik ve eşhedü enle ilahe illan tevahdeke ve estağfurke ve tu bileyk.